Bu bid'attır. İkincisi, ona bir takım eklemeler yapmak da bid'attır. Niçin? Çünkü biz Allah Resulü ve Vesselam'dan daha iyi bilmiyoruz. El-Azim, El-Kerim, El-Lezî Böyle bir şeyler eklemek bu da bid'attır. Niçin? Çünkü mukayyet olarak yani ve Vesselam belirlemiş ne söyleyeceğini demiş ki Allahümme istifardan sonra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 dedi ki hapşırdıktan sonra hamd etti sonra dedi ki Allah Resulüne salatu selam olsun bunu duyan Abdullah İbni Ömer ona dedi ki Allah Resulü selam bize hapşırdığımız zaman hamd etmeyi emretti ancak kendisine salatu selam getirmeyi emretmedi bunu da nereden çıkardı dolayısıyla bu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 Mesela biraz yüksek sesle diyecek ki istagfirullah, istagfirullah, istagfirullah Allahümme entesselam ve minkesselam tabarek dayadel celali vel Hatta biliyorsunuz bazı nakiller var. Bazı nakiller var. Bazı deliller var. O deliller de şunlardır. Hani sahabe diyor ya biz diyor namazın bittiğini diyor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 Yani herkes kendi başına müstakil yapıyor ancak biraz sesini yükselterek. Hatta önce kısık başlıyor sonra yavaş yavaş bu yükseliyordu. Yani nasıl? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme entes selamu ve minkes selam. Tabarek de yâzel celâli ve l-ikrâm. La ilâhe illallâhu vahdahu la şerîkele. Lehu'l-mulk ve lehu'l-hamd ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Allahumme la mani'a lima ve wa la mu'tiya lima men'ta wa la yanfa'u zal-jaddi minkajad Bundan sonraki biraz daha yüksek sesle. La ilahe illallah wahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamd ve huve ala kulli şey'in kadir la havle ve la kuvvete illa billah la ilahe illallah ve la na'budu illa iyya Lehu'n ni'metu ve lehu'l fazlu ve lehu's sana'u'l hasan. La ilahe illallah muhlisin lehu'd din ve lev kereha'l kafirun. Sonra 33 defa subhanallah, sonra 33 defa elhamdülillah, sonra 33 defa Allahu ekber, sonra 100'üncüsü la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehu'l mülk ve lehu'l hamd ve huve ondan sonra ayetül kürsi, ihlas, felak, nas.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 eğer böyle biraz sesinizi yükselterek yaparsanız bunu yapamıyorsunuz. Niçin? Çünkü insanların kafası karışıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya da bunu bilmiyorlar. Garip kalıyoruz yine. Hani diyoruz ya فَتُوبَ لِلْغُرَبَى اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ Min بَعْدِ Min سُنَّت۪ي Hani Aleyhisselatü Vesselam diyor ya gariplere müjdeler olsun. Onlar ki diyor insanların sünnetinde bozdukları şeyleri ihya ederler. Ey düzeltirler. O yüzden mesela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 Diyor ki sıfında bile terk etmedim. Dolayısıyla inşallah e, bunun böyle bilinmesi e, Allah Resulü ve Vasenemin yolu en güzel yoldur biliyorsunuz. E, cami camide namaz sonrası musafaha yapmak bir arkadaşlar camide namaz sonrası musafaha yapmak nedir diyorlar. Kardeş sormuş. Ben de diyorum ki yani böyle bir şeyin delili olmadığı için böyle musafalaşmak bir dağıttır. Bundan kaçınmaya gayret ediyoruz. Ancak yolumuzu kesiyorlar bazen. Yaşlılar, ihtiyarlar, iyi niyetliler tabi bilmiyorlar. Eline atıyor. O eline attığı zaman ben nasılsınız diyorum. Yani bir şekilde hani böyle e, Allah kabul etsin. Özellikle el e, musafaha yapıp ondan sonra Allah kabul etsin gibi lafızlar kullanmak bunlar bidattır. Birileri çıkıp bize derlerse ki hasenettir biz de deriz ki hayır bidatın hasanesi yok, hasanesi yoktur. Çünkü biz sünneti iki kısma ayırıyoruz. Sünneti terkiye ve sünneti ameliye. Sünneti terkiye ne demek? Aişe (sa)nın terk ettiğini terk etmek sünnettir. Sunneti ameliye Allah Resulü (sa)nın yaptığını yapmak sünnettir. Yani Allah Resulü (sa) zor değildi. Aleyhissalatu vesselam. Niçin imkan olduğu halde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 imam okurken ancak imamın sustuğu yerlerde sustuğu rekatlarda diyelim ki birle de okuyor sesli okuyor İmam Fatiha'yı bitirdi Fatiha'yı bitirdikten sonra imam susarsa imam susarsa ey bugün şafilerin iştihadı bu olduğu için şafii olan imamlar susup cemaatin okumasını dinliyorlar çünkü onlara göre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 İmam okuyorsa imam dinlenir. Ancak imam susarsa imam sustulu sürece Fatiha okumaya çalışılır. Kişi okumaya çalışır. Ey başlar. Diyelim ki imam dedi ki ve la dedi. Bitirdi. Siz başlarsınız. Elhamdülillahi Rabbil aleminen rahmenin rahimi maliki İmam tekrar kıraata başlayınca susarsınız. Hemen susarsınız. O an kesersiniz. Niye? Çünkü Resulü ve Vesselam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 sesini kıraatini yani okumak dinlemeyip okuyanları ayet vasaleten bu böylece uyarmıştır. İşte bizde hatta e, İmam Elbani rahim Allah'ın babası e, böyle çok taasib bir hanefiydi. Henüz İmam Elbani çocuk olduğu dönemler bölgenin imamı İmam Elbani'yi şikayet etti babasına.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 Kur'an okuduktan sonra Sadakallahul Azim demek bidattır. Çünkü Allah Resulü Essed ve selam böyle bir şey dememiştir. Onun ashabı böyle bir şey dememiştir. Dolayısıyla onların demediği şeyi söylemek eee bidattır. Sadakallahul Azim gibi ve vesselam birçok mektuplarında yani mektuplar yazmış. Efendime söyleyeyim değişik ülkelere, şunlara, bunlara ve Hudebetul Hac'e çıktığı zaman ayetler okuduğu halde bunları söylememiştir.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 Orada hadislerin, e, şey, ilim mehlimizin ne söyledikleriyle ilgili. Eğer bid'atla ilgili dersimizin serisini takip ederseniz Allah'ın izniyle orada bunları sıralayabiliriz. Şu an kim ne söylemiş? Mesela az önce Abdullah İbni Mesut'tan, Ömer e, radıyallahu anh'tan e, ders içerisinde örnekler verdim. Onların sözlerini ve yine İbni Receb rahimahullah, yine Efendimiz İmam Şevkani, İbni Hacer ve bunların bid'atla ilgili ne söylediklerini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 ee, bu sorularınız karşılık bulmuştur. Allah sizlerden razı olsun. Hakkınıza helal edin. Adihi ve Allah'u alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ani Muhammed Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estagfiruka ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.